Bölüm 182. Sesi Kur'an'la süslemek ve sesi güzel olandan Kur'an okumasını istemek ve onu dinlemenin müstehap olması. Hadis 1004. Ebu Hüreyre Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim demiştir. Allah Kur'an'ı ı Kerim'i açıktan güzelce okuyan, güzel sesli peygamberini dinleyip razı olduğu kadar hiçbir şeyi dinleyip razı olmamıştır. Hadis 1005. Ebu Musa el-Eş'arî'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle dedi: Ey Ebu Musa! Davut peygambere verilen güzel seslerden, sana da bir name verilmiştir. Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Musa'ya şöyle dedi. Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken, beni bir görseydin. Hadis 1006 Berâ İbni Azib, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yatsı namazında Vettine ve Zeytuni suresini okurken dinledim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim, görmedim. Hadis 1007. Ebu Lübabe Beşir İbn Abdül Münzir'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'anı tecvid kurallarına göre, ahenkle, güzel sesle okumayan bizden değildir. Hadis 1008 Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bana Kur'an oku buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okurum dedim. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok severim buyurdular. Bunun üzerine ben de kendilerine Nisa suresinden okudum. Her ümmetten gerçek bir şahit seni de bunlara hakkıyla şahit getirdiğimiz zaman halleri nice olur. 4 Nisa 41 anlamındaki ayete gelince şimdilik yeter buyurdular. Bir de baktım ki ümmetine olan rahmetinden dolayı iki gözlerinden yaşlar boşanıyordu.